www.tireutil.org adresinde erişilebilir olan yararlı sanat arşivi. Bu arşivde sosyal ve siyasal sorunlara çözüm üretmek için sanata araç haline getirilmiş pek çok sanat pratiğine dair bilgileri bulmak mümkün. Programımızın bu bölümünde bir sanatçı kolektif olan Oda Projesi ekibinin üyeleri Özge Açıkkol, Güneş Savaş ve Seçidi Yerser konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Oda projesi ekibi ile sanatsal üretimi, sanat kurumlarının dışına çıkarma yolu ile özgün kamusal mekanlar yaratma pratiği üzerine konuşacağız. Bu sohbetimize başlangıç noktasını yararlı sanat arşivinde 537 numarayla yer alan Room 13 Delmar, 13. Oda Delmar işi oluşturacak. 13. Oda Delmar işi sanatçı Ilen Berman tarafından 2012 yılında başlatılan bir proje. Projede heykel gibi tasarlanmış üç tekerlekli bir bisiklet ve mobil bir stüdyo var. E, bu bisiklet e, açıldığında bir e, sanat üretim mekanı olarak kaldırımları sanat yaratım mekanına dönüştürüyor. Sendüyü kentinin Delmar bulvarının üzerinde yer, kullanılıyor bu proje. Bulvarın kuzeyinde yer alan zengin ve beyaz Amerikaların karşın bulvarın güneyinde yoksul Afrikalı Amerikalı e, sakinler var. Bu proje aracılığıyla e, yoksulların da sanatsal üretim alanına kavuşması hedefleniyor. Delma Burba'nın kuzeyindeki mahallelerde var olan yaratıcılığı öne çıkarmak ve bu yaratıcılığın e, göz ardı edilmemesini sağlıyor, hedefliyor proje. Ayrıca proje dahilinde bir günlük misafir sanatçı programına katılan sanatçılara ufak bir ücret ödeniyor ve böylece mobil stüdyonun farklı etkinliklere ev sahipliği yapması hedefleniyor. Epey yararlı. Epey yararlı <gülüyor> bir iş. E, bu işe aslında hem isim olarak hem de aslında yaptığı ya da hedeflediği e, pratikler olarak paylaşıyor. E, benzer olduğunu düşündüğüm için o da projesinin pratiklerinin e, sizle beraber bunu konuşmak istedim bir şey sorabilir miyim tabii ki e, iş heykel olarak mı tasarlanıyor yoksa e, kapalı olduğu zaman heykel olarak mı izlenebiliyor orada bir heykel şey vardı. Heykel gibi tasarlanmış üç tekerlekli bir bisiklet. Hmm. Açıldığı zaman herhalde. Muhtemelen kapalı halide bir sanatsal e, iş objeye olarak tanınıyor. Objeye dönüşüyor. Evet, bir sanatsal objeye hmm. dönüşüyor ama açıldığında kullanılır hale geldiğinde ise şey bir sanatsal üretim mekanına dönüşüyor. Şimdi oda projesiyle beraber konuşmaya başlamadan önce belki oda projesinin ne olduğuna dair kısaca biraz bilgi vermek önemli olabilir e, Oda projesi ekibi. E, Oda projesi nasıl tanımlıyor? Herkes birbirine bakıyor. <gülüyor> nasıl bir e, projedir Oda projesi? Oda projesi, e, evet yani 2000 yılında başlayan. Kıs, kısacık bir cümleyle bir sanatçı kolektifidir. 2000 yılından itibaren kendine e, Oda projesi ismini vermiş olan e, İstanbul tabanından ama küçücük tek bir odadan. 15 metrekarelik Galata'da bir odanın kullanımından e, yavaş yavaş e, 45 metrekareye oradan alıyor. Oradan başka dairelere, oradan meydana. Daha doğrusu meydan daha önce de kullanmıştı. Sonra e, kendine e, İstanbul'un kendini üretme biçimine e, dert eden, ondan esinlenen, e, onu ona hayranlık duyan ee, halen öyle mi bu bir soru işareti başka bir programın konusu bu yani İstanbul ve İstanbul'un kullanıcıları ya da aktörleri diyebileceğimiz kişilerle işbirliği yaparak Hı -hı. projeler üretiyoruz projenin de ne olduğunu genelde bize soruyorlar neden o da projesi ya da projeni e, ne? proje... Ne? <gülüyor> fikir. Hı. Fikir. Ben fikir dedim. E, yani benim için çok böyle küçük bir liste o. Hı. E, şöyle dedim ben de. E, bir yakın bir zamanda yapılan söyleşide. E, merak etmek, hayal kurmak, devamlılık, disiplin Vay. ve de işbirliği <gülüyor> yani, yani ben o da ben projesinin de. böyle bir tabandan ilerlediğini düşünüyorum. Yani bütün hı hı. Ya, yani kurduğu ilişkileri gerçekten belli bir disiplin Dinle bir devamlılıkla ve hatta kurduğu ilişkide de çok bazen zaman zaman mutasip olduğunu bile düşünüyorum. Hmm. Karşısındakiyle. Nokta, <gülüyor> Özge'ye veriyoruz <gülüyor> mikrofonu. <gülüyor> mutasip deyince nokta. Proje benim için de şey süreç, zamansallık demekti aslında. Yani bir son üründen ziyade sürecin kendisinin e, bir mesele olması. İlla bir son ürüne ulaşmamak e, olarak kısacık tarif hmm. edeyim. Dolayısıyla <gülüyor> halen sürmekte olan e, bu tür kaygılardan hareket eden, mekan kullanımları ve ilişki üretimleri üzerine düşünen e, çıkış noktasının yararsızlık e, üzerine <gülüyor> olduğu bu, bunu bir sanırım. proje. Evet. bölümlerinde Başlangıç noktası Galata. Galata'daki o da, Galata, da projeyi adım evet. veren pratik orada. Fakat sonraki noktaları, uğrak noktaları ya da duraklarına dair birkaç şey, bir şey yani kendini kurduğu Nokta Galata'daki evet yani avlu ve bütün o mimari mekan o dönemin işte sosyal, politik, ekonomik ve güncel sanatsal ortamının dinamikleriyle beraber oluşmuş bir proje. Ondan sonrası Açık Radyo. Açık Radyo evet. 101.7 FM. <gülüyor> Adresimiz iki sene burasıydı. 101.7 FM dinliyorsunuz. Belki bir tane parazit şimdi alırız araya. One, two, three, 94.9 Açık Radyoda Açık Radyo Açık Radyoda 101.7 FM vardı, Mıştı, varmıştı, varmıştı. E şimdi. Evet. Bir günüm Sabah kalkıyorum, kızımı okula hazırlıyorum. Evet ama. Günüm. Evet o zaman ee, sonra küçük bebeğim uyanıyor. Onu doyuruyorum, altını temizliyorum, kahvaltı hazırlıyorum. Kahvaltımızı ediyoruz. Radyo. Sonra evi temizliyorum. İşte bebekle uğraşıyorum. Kızım okuldan geliyor. İstanbul akşam oluyor. Yemek yapıyorum. Akşam oluyor. Sonra 94.9 açık radyodayız. Televizyon izliyorum biraz bir işim yoksa. Sonra yatıp uyuyoruz. Yani bütün her günüm de öyle geçiyor. Aslında. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Evet programımızın ağzına bir parazit girdi. Neydi bu parazit peki? Şimdi e, aslında mekan yani oda projesinde Galata'daki mekandaki son projemiz bir radyo projesiydi. E, Mathieu Prat adında bir sanatçının aslında önerisiyle işbirliği yaparak yaptığımız bir projeydi. Hı hı. Fakat yani hem odanın o demin bahsettiğimiz 2000 yılında açılırken ki e, hali yani kusursuz bir yer değil aslında kusurlu ve bazen de hatta kasten kusurlu bir yer e, den e, bu kusurlu sese e, uzanan bir şey var <gülüyor> yolculuk var e, ve ya orada yaptığımız radyo e, projesinde de hep bunun üzerine çok düşündüğümüz bir şeydi radyo yani ses işte çok kusursuz mu olmalı işte aslında hani orada gündelik hayattan Radyonun içine giren sesler var e, vesaire. Bunun üzerine biz böyle bir dizi e, yaptığımız kayıtlardan adına parazit dediğimiz e, sesler üretmiştik. Ve açık radyodaki programlarımız son erdikten sonra da o parazitler açık radyoda e, aralara girmeye devam etti. Evet kapık cırtısı şekli. Galata'daki mekan, radyo bittikten sonra, açık radyodaki program bittikten açık sonra. Açık radyodaki program bittikten sonra. Sonra da devamlı <gülüyor> Yani biz yoktuk ama sesler e, kullanılmaya devam ediyor. Evet yani radyo, radyo mekanı da oda projesinin yeni mekanı oldu aslında. Hani on air olma halinin e, tamamen mekansızdık ama mekanlıydık. Açık radyo sonrası İstanbul içi diğer mekan kullanımlarımız daha çok ofis e, odaklı oldu. Bir tane davet edildiğimiz bir proje oldu. Kültürel Aracılar. Kültürel Aracılar projesi vesilesiyle Gülsuyu'nda bir sene bir dükkan içerisinde bir grup, başka bir grupla beraber çalışma alanağımız oldu. Hı hı. Halen de devam ediyoruz. Yani şu anda da işte Galatasaray'da bir ofisimiz var ve orada da arşivimiz üzerine aramalar, taramalar. Bizim programımız aracılığıyla da Parazitler Açık Radyo'ya geri dönmüş oldu. Böyle evet. ee, yani Tarif ettiğiniz biçimiyle oda projesinin temel dertlerinden bir tanesi aslında mekan, mekan dönüştürmek ve yeni mekanlar oluşturmak. Bütün pratiklere yayılan bir kaygı gibi görüyorum ben bunu, mekana dair bir tür müdahalede bulunmak. Bu müdahalenin arka planında ya da bu farklı pratiklerinizin, farklı uğraklarınızın arka planında bir ortak hat ya da bir ortak fikir var mı mekana dair, mekana müdahaleye dair? Yani o mekanlarla beraber şekilleniyor ve davet ettiğimiz bizimle beraber e, ortaklaşacak olan sanatçı... ...ya da farklı disiplinlerden insanların ya da o neredeyse oranın e, yerelinin, de. dinamiğinin etkisiyle şekilleniyor aslında. Biraz yetinememe ve e, kurcalama durumu hani ortak durum olarak düşünebilir. Mesela az önce bahsettiğim projeye hani dönersek orada o projeyi konuşurken de hani şeyi çağrıştırdı bize mesela... Hamburg'daki yaptığımız bir çalışmayı Ne o çalışma biraz bahsedebilir misiniz yani e, Hamburg'da bir proje yapmaya davet edildik e, mekan ziyaretimizde Özge ile beraberdik ve e, mahallede bir Williamsburg mahallesinde çok büyük bir duvarla karşılaştık ve bu duvar Hamburg'da. üzerine Hamburg'da Hı -hı. Williamsburg mahallesinde o duvar üzerine konuşmaya karar verdik ve bir minibüs kiralandı. Bu minibüsün içine işte masa, sandalye, kağıt, kalem çeşitli malzemeler konuldu. Ve orada da yine bir sanatçı ortağımız vardı. Nadine Reşke. Ve onunla beraber üç kişilik bir ekip olarak Williamsburg mahallesinde belirlenmiş beş nokta mıydı Özge? Dört ya da beş. Yani dört galiba. Dört noktada mobil olarak birer hafta geçirdik. Bu noktaların da yine birbirinden farkı bu projeye benzer bir e, mahallenin en sosyo-kültürel ve ekonomik olarak daha alt seviyede olduğuyla en zengin olduğu kısma kadar bir skala da ayrı ayrı noktalarda durduk ve oradan duvar duvar tanımı var olan o duvarın tekrar yapılandırılması üzerine uzun diyaloglar kurduk ve bunlardan posterler ürettik. Ama aynı zamanda e, o posterleri diyelim ki gelen çocuklar kendileri resimlerinde yaptılar, insanlar konuştular da. Yani ağırlığı sözel bir projeydi ama gelenlerin de elleriyle de bir şeyler yaptıkları çalışmalar oldu. Yani mekana müdahaleyi aslında ben şöyle o Oda Projesi'nin pratiklerinde. O mekanın varlığa gelen kullanış biçimini ya da işte o mekanın rutinini bozan, onu farklı şekilde işlerlendiren evet. ve o mekana ait olan insanları ya da orada olan insanları Başka türlü davranmaya, başka türlü eylemeye e, dair araçlar üreten onlar için. Davet eden, vesile olan. Aslında biraz işte oda projesinin öyle bir şeyi var. Yani bulunduğu yerde, e, yerin içinde e, vesile olma hali. Üstelik de çok basit aslında her gün yapıla gelen bir şeyi o an tekrar ederken bile onun bozulması. Biz aslında bir mekanı gelip bozarken hadi e, diyelim ki burası bir mahalle biz burayı... ...başka bir yere dönüştürelim değil... ...bu mekanın işlevi bir işlevi var... ...ve bu var olan işlevin üzerinden... ...bu işlevi tekrar ettiğimizde... ...bu işlevi tekrar tekrar kullandığımızda... ...bunun üzerine düşünmeye devam edebilir miyiz? Gündelik hayatı tekrarladığımızda... ...bunun içinden ne çıkar? Yani sadece işlev bozmak, işlev değiştirmek değil... <gülüyor> ...o işlevi tekrar ettiğimizde de... ...buradan bir sürü şey yürüyor... ...ve onlar ne? 101.7 FM... Ya kış yemeği mercimek çorbası çok güzel oluyor. Kışın böyle balık yanına. Zaten mercimek çorbası süper oluyor. Mercimek çorbası tarifi. Önce mercimeği güzel daha yıkayıp yıkayıp tencereye koyuyorum. Soğuk su. Azıcık da işte tuzunu koyup kısık ateşte o devamlı pişiyor. Hiçbir şey şimdi atmıyoruz bak dur. 3 tane, 3 tane var. O iyice pişiyor, böyle koyulaşıyor. Birazcık soğuyor, robotla bir çekiyorum. 101.7 FM vardı, Mıştı, varmıştı. Ee, şimdi tekrardan birazcık sıcak su, yağ, salça, biber. Onlarını ekliyorum, tekrar kaynıyor, pişiyor. Böyle süzme mercimek çorbası oluyor. Afiyet, afiyet olsun. olsun. Ee, açık radyodayız şu anda, At... afiyet olsun. Oda projesi pratiklerine dair aslında yararlı sanat arşivi programında belki konuşmamız gereken önemli noktalardan bir tanesi de yararlı sanat fikriyle oda projesi pratiklerinin nasıl kesişebileceği, oda projesinin yararının ne olduğu çok basitçe söylemek gerekirse. En başta seçil aslında yararsız bir proje olarak düşünüldüğünü e, ...vurgulamıştı o da projesi pratiklerinin. Ama bu... ...bu netlikte söyleyebileceğimiz bir şey mi ben emin değilim. Yani yararsız bir proje olarak değil... E, ...yararsızlık fikrinin... ...projenin e, aslında... ...çekirdeğinde olması. Mekan... ...çünkü bu işte Perey'in Özgen'in çevirdiği metinde yararsız bir uzama dair metninde... ...Perek böyle bir yararsızlık, yararsız bir uzam olabilir mi diye düşünüyor. Bunun mümkünatı üzerine düşünüyor. Dolayısıyla bu projeyle başladı, Özgen'in projesiyle başladı. Mekan ve oda projesi aslında. Dolayısıyla bu fikir her zaman yararsızlık fikri hedeflenmeden... Ee, mekan fikrinin içerisinde olduğu sürece Mekan fikri dinamik bir hal alabiliyor Yani mekana yarar, fayda ve amaç, hedef güdüldüğünde e, Keşke mimarlarla olan e, parazit olsaydı Hani biz hep beraber şey diyoruz koru halinde Mimarlar mahalle yapamaz <gülüyor> Yani Aslında evet yani oradaki e, yararsızlığa şey ulaşmak aslında biraz da tanımsız bir mekan olması içine giren kişilerin e, mekanı şekillendiriyor olması yani bir plastik bir e, unsurmuş gibi davranabilmesi gibi fikirler vardı tabi bunun hani sanat ortamına göndermeleri de vardı yani o dönemin e, ortamıyla da çok alakalı bir şeydi çünkü e, gerçekten çok az olasılık e, birkaç özel galeri birkaç banka galerisi ve hep böyle bir yakınma durumu. Müzemiz yok, galerimiz yok. Yani sanki hani sanatın sergileneceği tek olasılıklar. 96 yılı. Evet o yıllarda yani buralarmış gibi bir ortamdan. Biz acaba kendi mekanımızı oluşturabilir miyiz? Başka hiçbir şeye bağlı olmaksızın içinde kendi kendimize hani eğleyeceğimiz bir mekan düşü de vardı onun içinde. Yani dolayısıyla hani o, o tür bir bağlantısı da var aslında yani e, bir mekan yani bir sanat mekanı olasılığı önerisi <gülüyor> diyelim. Yani yararlı sanat fikrini çok böyle basitçe yeniden tanımlamak gerekirse toplumsal ya da siyasal bir soruna müdahale etmek için sanatı araç haline getirme hmm. diyebiliriz. Her ne kadar yarar kelimesi doğrudan bunu karşılamasa da İspanyolcasında geçen util kelimesi hem yarar hem de araç anlamını taşıyan bir kelime. Ben aslında bu protein de başka kendinin dışında bir sorunu müdahale niyeti barındırdığını düşünüyorum. Seni de tarif ettiğin gibi aslında sanatsal mekanların görece olduğu, görece azlığı gibi bir sorun tanımlanmış ve bu soruna başka bir tür pratikle müdahale edilmeye çalışılmış gibi geliyor. Ve bu anlamda da yararlı geliyor bana başından beri. Sizin için ikna edici bir yani bu. Yani aslında azlığı değil, yani onlar zaten hani olsunlar daha da çoğalsınlar. Hatta daha çok banka, daha çok hani paranın içinde olduğu şey. Çünkü onlar aslında onlar oluştukça diğer mekan ee, şeylerinin sancısı da ortaya çıkıyor. Yani sanatın paylaş sanatın paylaşılabilirliğinin başka türlü mümkün olduğuna dair fikirler üretmemize sebep oldu AVM'deki vitrin sergileri ya da işte ne bileyim bankaların güvenlik görevlilerinden geçerek girdiğimiz mekanlar. Biz şey demeye başladık. Bu mu bu mu? Yani burada mı biz e, yaşı tanıklık edeceğiz? Galiba bir de önemli olan başka bir nokta. Biz... Bir projeye başladığımızda tırnak içinde proje diyeyim, işte işbirlikçilerimiz var, bir mahalle var ya da bir mekan var. Biz onlarla ortaklaşa bir hayal kurmaya, bir şeyler üretmeye, bir hikaye anlatmaya başlıyoruz ama biz bir süre sonra sadece refakatçisiyiz bu işin. Hı hı. Ve o kendi yolunda ilerlemeye başlıyor. Dolayısıyla biz bu refakat esnasında belki küçük müdahaleler, küçük hamleler yapabiliriz ama daha çok refakatçiyiz. O da projesinin genel konumu bu. Dolayısıyla onun bir... ...yarara bağlanıp bağlanmayacağını ya da bir zararı olup olmayacağını aslında önceden evet. kestirilemez. Dolayısıyla bu kestirilemezlik o da projesinin içine her zaman çok hakim. Bir de e, tabii o yararlılıkla ilgili meselede e, yani kestirilemezlik meselesi yani Galata'ya geri hani hep... Gönderiyoruz Yani oraya dönüyoruz ama e, orada bir bizim başlangıç noktamız e, yani kendimizi tanımlamamız da e, komşuluk ilişkileri üstünden oldu aslında. Yani oraya mahalleye gelmiş dışarıdan sanatçı olarak gelmiş bir proje başlatmaya gelmiş bir e, olsaydık farklı bir süreç gelişirdi. Ama biz orada ilk önce komşuluk yani komşu olarak vardık. Sonrasında üç yıl sonra proje başladı. Yani o da bir şey yararlılık açısından bir fark yaratıyor sanırım. Bir de yani baştan yararlılığı gözetmeye başladığınızda ve o şekilde tanımladığınızda zaten bir tür aslında hiyerarşik bir durum da oluşuyor. Bu da zaten hani dediğim gibi o komşuluk ilişkisi içinde yeri olmayan bir şeydi. Yani hani kim kime yararlı oluyor sorusu. Yani tabi çok öngörülebilir, hedeflenebilir, yararlar üretmek belki çok şey. E, bu püretiğin e, yaptığı dair bir şey değil. Öyle tanımlamak zor bu püretiyi. Ama e, başka bir tür e, alanda tartışılırsa bence oraya yapılan müdahale bir tür yararlılık izi görmek mümkün. Çünkü ben yararsalat arşivine uygun bir pratik olduğunu düşündüğüm için o projesini biraz bu şey, bu tartışmayı zorluyorum. E, mekanı başka bir tür şekilde eylemeye dair araç haline getirme. Hep benim aklıma gelen tanım. Yani insanların o mekanın sakinlerinin ki siz de o mekanın sakiniydiniz o zamanlarda. Günlük hayatının rutini dışına çıkma ...ya da günlük hayatında yap yapa geldiklerinin... ...dışında bir şeyler yapmasına dair... ...imkanlar sağlayan araçlar olan... ...belki senin dediğin gibi onlar... ...bunları yaparken refakat eden onlara... vesile ıı, olmak ve refakat etmek bence... evet, evet. ...ama önemli. dediği doğru yani biz Hı -hı. de oranın... ...yani aslında hani düzlem olarak... ...beraber kurulmuş bir yapının... E, ...bizim bilgimiz... ...dahilinde araçsallaşmaya... ...başlaması söz konusu yani... Evet, çünkü... ...hani hep bir anda... ...ya biz otur ne yapsak hani herkes... ...işte Burcu'nun evini altında ne yapsak ne yapsak demedik. Hani biz bir başlatıcı ve bir araçsallaştırıcı durum var tabii ki. Ama biz her zaman için eşlikçi pozisyonunu bilinçli olarak e, orada durmaya çabaladık. Piknik. Evet. evet. İstanbul, İstanbul, İstanbul, İstanbul, İstanbul. Kentsel yenileme çalışması asla bir buldozer hareketi değildir. Sonra orada bir köpek balığı varmış. Tam Hı? oradan geçerken köpek balığı yemeği asırdı. Peki şunu sormak istiyorum. Bu yarar sanat fikri aslında birçok işle beraber böyle sanatın sanat dışı pratiklerle arasını çizen o muğlak sınır üzerinde tanımlanıyor sanat. Bu programda da daha evvel konuştuğumuz işlerde hep yaptığımız tartışmalardan bir tanesi bu işe nasıl sanat diyebiliriz ya da demeli miyiz diye. Sanatı e, obje üretiminin dışına çıkaran bir tür aslında ilişki üretme, başka bir tür e, müdahalelerin aracı haline getirme gibi bir fikir var. Temsili reddeden, birebir ölçekte işleri önemseyen, bunları e, teşvik eden bir fikir, yarar sanat fikri. Siz bu fikrin daha güncel sanat tartışmaları içinde Yaptığı müdahaleye dair ne söylemek istersiniz? Yani sanat yararlı olmalı mıdır? Olmak zorunda mıdır? Ya da belki de günümüzde çağımızda yararlı sanat kendini dayatan bir şey midir? Bizim için aciliyetler yani bir... sebebiyle yaşadığımız aciliyetler ve problemler sebebiyle. Bir şey durumu var bu. Benim aklım mesela creative cities falan gibi kavramları da e, getiriyor. İşte yaratıcı şehirler, işte kü kültür başkenti olmak. Yani böyle bir hani güzellik, iyiliğin e, biraz böyle... E, Kavramının e, etrafına odaklanmış böyle bir şeyler var e, Yani araç yani, sallaşmaya başlayınca yanlış kişiler tarafından da araç sallaştırılmaya ha yani, açık o da, hale geliyor o, o da olabilir mesela mutenalaşmayı da çağrıştırıyor bu aynı zamanda Yani orada bir şey var kimin elinde bu araç? Kim, neyi, neden, niçin yararlı ve kim için faydalı hale getirmeye çalışıyor. Yani işin içine bence yarar e, şeyi girdiğinde, kavramı girdiğinde e, girmese daha iyi e, diye düşünüyorum. Araçsallaşma evet ama fayda ve yarar bir şüphe uyandırıyor, uyandırmalı. Çünkü sürtünme olanağını çok ortadan kaldıran bir şey diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz... Yani şey bu araç fikri evet aslında biraz içeriği boşaltan ve formu önemseyen sanatı bir araç haline getirme fikri sanatın bir form olarak ya da bir işte biçim olarak düşünüldüğü ve içeriğin dediğiniz gibi farklı özneler tarafından farklı şekillerde doldurulabileceği bir tür sanat pratiğine de yol açıyor. Ama bir yandan da yararlı sanat arşivine baktığımızda aslında çoğu iş... Ee, bir tür içkin politik tavrı da beraberinde getiriyor. Yani muhtelen araştırmanın aracı olma değil de muhtelen araştırmaya karşı duran kitlelerin aracı olma, sanat aracılığıyla oralarda daha Altta duran iktidar güç sahiplerinin karşısında kalan kişilerle beraber durma pratiğini güçlendiren bir fikir de var. Yani bu arşivi Benim... taradığımızda çok küçük bir şey geldi aklıma. Yani arşivi taradığımda şey heyecanlandırıyor mesela. Sistem içerisinde böyle bir yapının kendini gösterebilmesi ve bu bir tür aslında şey gibi rehber gibi. Hani herkes kullanabilir aslında. Evet aslında ilişkiler rehberi gibi ben de bunu söylemek istiyorum. Yani belki... Oda projesinin işlevsel ve yararlı olduğunu söyleyebileceğimiz en önemli şey hep biz bir üçüncü dil yarattığımızı iddia ettik. Benzemez toplulukların bir araya gelip ortaklaşmalarını ve karşılıklı konuşabilmelerini ve ortaklaşa bir şeyler üretmelerine araç olmaya çalıştık ve o an ürüdü, ve o andan sonra insanların kafalarında ne kaldı, oradan sonra onu başka şeylere nasıl yansıttılar hiçbir zaman bilmiyoruz. Ama en önemli işlev o sanırım Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. <gülüyor> Teşekkürler. 94.9 açık radyoda. Açık radyo açık radyoda 101.7 FM varmıştı, varmıştı. Ee, şimdi